Bismillah, Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Konumuz e, kafirlere benzememek ve yılbaşını e, Müslümanca nasıl değerlendireceğiz o konu üzerinde düşünmek e, bu çerçevede olacak inşallah. Evet konuya ayet-i kerimeyle başlamak uygun olur ama ben bu konudaki ayetleri eee konunun belirli bir aşamasından sonra inşallah ifade etmeye çalışacağım. Önce Müslümanlar neyi, ne zaman, nasıl kutlarlar veya nasıl değerlendirirler ee, onların üzerine biraz duralım ve ondan da önce ayet-i keramelerde kafirlere karşı nasıl tavır takınmamız icap ettiğini inşallah hatırlamaya çalışalım. Evet, öncelikle e, Müslüman neyi, ne yaptığını bilmesi lazım. E, Müslüman, malum teslim olan demek. Müslim kelimesi, e, teslim olan demek. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın hükmüne e, teslim olan. Yani her şeyini Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu şekilde yapmaya çalışan, onun hükmüne razı olan, e, ondan başka bir din aramayan ve men yaptığı gayrı dinen yok يُكْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din, bir hayat görüşü, bir yaşayış tarzı, bir ideoloji, bir kutsal kabul edeceği, başka bir zihniyet kabul ederse, Allah ondan hiçbir şeyi kabul etmez. Ve o ahirette hüsrana, zarar ve ziyana uğrayanlardan olur. Evet. İslam'ın her şeyi kendine hastır. Başka dinlerden ideolojilerden alacağı herhangi bir değer yoktur. Faziletli olan, değerli olan her şey İslam'ın kendi bünyesindedir ve tamamlanmış bir din Allah'ın razı olduğu bir sistem söz konusudur. Evet. İşte böyle olduğu halde başka dinlerden, ideolojilerden bir şeyler almak en azından en ehven ölçülere göre bid'at olur. Bid'at da amelleri tümüyle iptal eder. Hatta bid'atın durumuna göre kişi dinden çıkmış olur. Bunu gayri islami bir şeyden, İslam diye bile bile alır kabul ederse. Evet. İslam'da dünyayla alakalı her şey söz konusu edilmiştir. Tuvalete nasıl gidilecek? Tabi devlete nasıl gidilecek? Sofraya nasıl oturulacak? İnsanlarla nasıl bir ilişkiye geçilecek? Nasıl konuşulacak? Nasıl hukuk tanzim edilecek? Hepsi ayrıntılarıyla tabi gündeme gelmiştir. El-Kuddûs Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesidir. Kutsal olan, mukaddes olan Allah'tır. Ve Allah'ın mübarek kabul ettiği, kutsal atfettiği ne varsa onlar da öyledir. Ama Allah'ın mukaddes olarak belirtmediği hiçbir şeyi bir Müslüman kutsal kabul edemez. Ederse ilahi hükme ters düşmüş olur. E peki Şöyle soru sorulabilir. Ya kötü bir günü kutlamıyoruz ki. Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyoruz. Dolayısıyla o da bizim peygamberimiz. Ona da iman ediyoruz. Ya ne var bunda? Diye olayı masum hale getirebilirler. Gerçi yılbaşı kutlamalarında ne İsa, ne Musa ne başka bir peygamber ve onların mesajı hiç kimsenin aklında değildir. Yani İsa Aleyhisselam'ın yolu da bu yol değildir. Dini de getirdiği din de bugünkü yılbaşı anlayışıyla taban tabana zıttır. Efendim İsa Aleyhisselam'ın bir doğum günü 31 Aralık 1 Ocak filan değildir. Hristiyanlar da böyle kabul etmez. Yani o e, onun doğduğu e, yılı sıfır kabul etmişler. İşte Ocak ayının birinci gününden de e, tarihi başlatmışlar. E, evet. Hatta İsa Aleyhisselam'ın miladi sıfır yılında doğduğu da tartışmalıdır. Kimi Doğum tarihi denilen milattan iki yıl önceye kimi bir yıl sonraya kadar değişik tarihler verilmiştir. Ve İsa aleyhisselamın doğum günü olarak da Hristiyan aleminde kabul edildiği şekilde 25 Aralık söz konusudur. Noel tatili, Noel günü aslında 25 Aralık Tabii Hristiyanların kabulüne göre ama kesin olan bir şey yok. Bırakın bundan 2000 yıl öncesini, 2015 yıl öncesini, bundan daha 60 yıl öncesinde bile doğum tarihleri hiç de önemsenmiyordu. Örnek vereyim, benim doğum tarihim 1.1.1955. Yani yılbaşında herkes benim doğum günümü kutluyor. Evet. Başka doğacak gün mü bulamamışım o yılbaşından başka? Ya işin aslına baktığınız zaman iki tane daha benden önce doğan kardeşimle birlikte üçümüzün nüfus kağıdı benim doğumumdan bile büyüdü iki sene kadar sonra hep beraber toptan alınmış e, ne bilsinler hangi gün doğduğumuzu birinci ayın biri yaz geçsin işte e, Sınırbaşı olmuş anneme soruyorum ne zaman rahmetli çok oldu vefat edeli ne zaman doğdum işte filanların çocuğu askerden gelince filanlar gelin olmaya işte şu kadar zaman vardı o filanları nereden bileyim ben onlar da herhalde ne zaman askerden geldiğini bilmez. Filan. Yani daha 60 sene önceki benim doğum tarihimi anam babam bilmiyor ki başkaları bilsin. O zamanlar takvim de yok ki Hz. İsa zamanında. Bizim 60 sene önce takvim filan var. Ama köyde, kentte yok. İnsanlar o kültürden uzak. Afrika'da da doğmuş değiliz. Ben şehir çocuğuyum, köyde de doğmadım. Köy hayatını bilmem, Kütahya'nın içinde doğmuş. Ee, buna rağmen 60 sene önce bile doğum tarihleri bilinmezken, anam babam bilmezken, e, Hz. İsa'nın babası da yok, sorulacak. Efendim, takvim yokken, yıl diye, gün diye bir şey yokken, e, yani yıl gün var da adı yok. E, i̇ken, ee, Hz. İsa'nın ne zaman doğduğunu kimlerden bilecek? Herhangi bir kimse gibi ve e, tarihin olmadığı, takvimin olmadığı bir zaman dilimi. E, dolayısıyla bir, 25 Aralık'ta doğduğu da e, rivayet edilir. İki, ondan daha önemlisi, e, kimse Peygamber Hz. İsa'nın doğumunu kutlamıyor. Demin dedim İsa Aleyhisselam'ı kim hatırına getirir o ayrı. Diyelim ki 25 Aralık'ta da e, Peygamber İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kimse kutlamıyor. Batıllar Tanrı olan bir İsa'nın doğum gününü kutluyor. Haşa Tanrı'nın oğlu olan ve kendisi de Tanrı olan. Allah demiyorum bu konularda. E, haşa Allah'ın ne oğlu vardır? öyle bir şey isnad edebiliriz. Ee, evet. Tanrı olan, Tanrı'nın oğlu olan bir İsa'nın doğum gününü kutluyor insanlar. Biz böyle bir İsa'yı tanımıyoruz. Bir Tanrı İsa'yı tanımıyoruz. Ee, bizim inancımızda böyle bir İsa yok. Evet. Ee, zaten insan birazcık aklını kullansa Tanrı doğar mı? Tanrı ölür mü? Diyecek. Demek ki Tanrı doğuyorsa, Tanrı olmadığı, doğmadığı zaman e, dünya sarsılmadı. Bir herhangi bir şey, eksiklik olmadı. Demek ki Tanrısız da olabiliyormuş dünya. İnsanlar. Demek ki Tanrı'ya ihtiyaç da yokmuş. Ha doğmuş, ha doğmamış. Sonra da ölmüş. Kendi hayatını bile yok etmekten koruyamayan bir tanrı insanları nasıl koruyacak? Üç tane Yahudi veya Yahudilerin şikayet ettiği Bizans güçlerine güç yetiremeyen bir tanrı nasıl diğer insanların dualarına icabet edecek? Evet. Dolayısıyla onlara göre tanrı doğar, ölür. Daha başka işte her insanın acziyeti gibi acziyet taşır. Hastalanır, yaralanır, yalvarır. Evet. Böyle bir Tanrı olur mu? Evet. Ve Tanrı'nın doğum günü olur mu? Evet. Yani bir zamanlar yoktu sonra oldu. Dolayısıyla akla mantığa da tümüyle ters olan e, bir e, uydurma İsa'nın uydurma doğum tarihi. Ve diyelim ki bütün bunları da bir kenara koyalım. Bir tanrının doğum günü veya önemli bir şahsiyetin doğum günü e, nasıl kutlanır? Eğer peygamber veya tanrı ise e, duayla kutlanır, ibadetlerle yapılır. Haydi öyle saymayalım. Bir yıl bitti. Yeni bir yıl başlıyor. Allah bir sene daha ömür verdi. Sal salim bir sene daha çıkarttık. Bir yaş daha büyüdük. Öyleyse vur patlasın, çal oynasın eğlenceler, isyanlar, günahlarla mı Allah'a teşekkür edilir. Rabbim bana bir sene daha ömür verdin. Bir senenin daha sonuna geldik diye şükür mü etmek gerekir yoksa eğlencelerle isyanlarla günaha dalmak mı gerekir bu ne biçim bir yılın tamamlanması yeni bir yıla girilmesi hani kutlayacaksan adam gibi kutla yani Allah'a şükret yeni bir yıl için dualar et geçen senenin muhasebesini yap nerelerde yanıldım, nerelerde eksiklik yaptım, nerelerde daha çok isyan ettim, günaha girdim. Ve yeniden bir arınmayla daha güzel bir hayata yönelmek için yeni giren senede sözler ver, daha sistemli, daha insanca yaşamaya karar ver. Böyle yapılması gerekmez mi? Peki Hazreti İsa bu Eyvallah bizim de peygamberimizdir. Bütün peygamberler bizim de peygamberimizdir. Aralarında fark gözetmeyiz. La nüferriku beyne ahadin min rusuli. Resullerin arasında hiçbirinin arasında ne yapmayız? Fut fut ayrım gözetmeyiz. Tefrika yapmayız. Hepsi ne iman ederiz. Bir peygamberi ayrıcalıklı tutmayız. Hepsi Allah'ın peygamberleridir. Hepsi İslam'ı getirmiştir. Hepsi Müslümandırlar. Yani bir peygamber Hristiyanlığı getirmiş, birisi Yahudiliği getirmiş. Hayır hayır öyle bir şey yok. Allah farklı farklı dinler göndermedi. Bütün peygamberler Müslümandır. Allah'a teslim olandır. Ve getirdikleri din İslam'dır. Mekane İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen velakin kane Hanifen Müslüman. İbrahim ne Yahudi'ydi ne Hristiyandı. O tevhid ehli bir Müslümandı. diyor Kur'an. Sadece İbrahim değil tabii. Vej'alna muslimeyn leke. Bizi sana teslim olan Müslümanlardan eyle. İbrahim ve İsmail'in beraber yaptıkları dua. Sadece İsmail değil, tabi babasıyla beraber. Bütün peygamberler. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın e, durumundan haber veren Delkıs'ın Delkıs'a gelen mektup. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim Sonra ve Tuniy bana Müslüman olarak gelin diye Süleyman Aleyhisselam'ın e, işte Sabah Kraliçesine yazdığı mektup. Evet. Mesela İsa Aleyhisselam'ın havarileri ve İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din. men e, ensari ilallah, kal al havariyona nahnu ensarullah. اَامَنَّا بِاللّٰهِ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Dediler. Kimler? Havariler. Evet. Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? Diye sordu İsa Aleyhisselam. Havariler de biziz Allah yolunda yardımcıların. Biz Allah'a iman ettik, şahit ol ki biz Müslümanlarız. Sadece peygamberler değildir tabi Müslüman olan. Yer gök, yerin göğün içindekiler, ay, güneş, gök cisimleri, yerdekiler, otlar, bitkiler hepsi Müslümandırlar. Allah'a teslim olurlar. Allah'ın koyduğu kurala uyarlar, isyan etmezler. Allah ne için yarattıysa onu ondan hiç dışarıya çıkmazlar. İtaatsizlik yapmazlar. Secde ederler Kur'an'ın tabiriyle. Boyun eğerler Allah'a. Ey İsa sen mi dedin beni ve anamı iki ilah edin diye? Sen mi dedin beni ve anamı ilah edinin diye? Ya Rabbi, ben hayattayken e, böyle demedim. Allah'a kulluk yapın dedim. Ben öldükten sonraysa onların ne yaptığını sen bilirsin. Evet. Yoksa İsa Aleyhisselam e, beni Tanrı Edenin e, Efendim ben bir ilahım haşa. En küçük çapta böyle demediği gibi tam tersine. Allah'tan başka ilahın olmadığını, insanların Allah'a kulluk yapması, ona hiçbir şeyi, tabii ki kendisini de anasını da şirk koşmamaları gerektiğini e, vurgulayan bir peygamberdir. Tevhid peygamberi gitti, işte yerine tanrılaştırılan bir şahıs konuldu. Yani böyle bir peygamber dolayısıyla doğum gününü o noktada da değerlendirmek mümkün değildir. Peki, yılbaşını kutlayan insanlar, diyelim ki Hz. İsa'yı biz onların inandığı gibi kabul etmiyoruz. Bir peygamber olarak onun doğum gününü kutluyoruz. Bir, nasıl kutladıkları sorulmalı. İki, sen hangi peygamberin ümmetisin ve Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü nasıl değerlendiriyorsun? demek lazım. Üç, bir insanın doğum gününden öte bir anlamı var yılbaşının. Yani Hıristiyanların kutsallık atfettikleri efendim ve nice isyanlara malzeme edindikleri kapitalistçe de sömürünün tüketimin hızlandırıldığı kapitalistçe değerlendirilen ee, İsa'dan dinden koparılmış e, sömürüye alet edilmiş bir gün. Şimdilerde başladı sosyete mahallelerinde semtlerde alışverişler. Eğlence dünyası, kılık kıyafet e, efendim e, daha neler neler. E, evet. Yani her şeyi alet edinen e, kapitalist sistem Tabi İsa'yı da alet eder, başka şeyi de. Bunun yanında olmazsa olmazlar var. Yılbaşı denilince bir, milli piyango var. iki hindi var. Üç, çam devirmeler var. Bunlar Hristiyanlığın üçlü teslis akidesi gibi üç tane önemli sacayak. Tabi milli piyango başka zaman kumar oynamayan kumardan kaçınan halk yılbaşı olunca yani yılbaşında da mı bir piyango almayalım derler. Araştırdım. Geçen yıl tam 40 milyon bilet basılmış ve satılmış. 40 milyon adet. Yani bu sene artmadıysa en az 40 milyon bilet tedavülde. Ve geçen hafta %60'ı bitmiş biletlerin. Daha yılbaşında ne kadar var? Geçen hafta ayın 12'sinde %60'ı bitmiş. Mümkün bir daha basacaklar, ilave edecekler. Evet. Yani Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Ve 40 milyon bilet düşünün. Yarısı. E zaten toplumun yarısının piyango bileti alamayacak ihtiyarlardan ve çocuklardan oluştuğunu hesaba katın. Öyle değil mi? Yani bir satın almayan siz varsa mesela herhalde. Daha önceki bir zamanda birisine piyangodan bahsediyordum. Ya hocam bırak sen de bu ayakları dedik halk ifadesiyle. Yani şimdi sana büyük ikramiye çıksa almaz mısın yani? Dedim ki ben öyle bir imtihana tabi tutulmadım. Bu sene büyük ikramiye ne kadarmış? Biliyor musunuz? Ha? Yok büyük büyük bir tane bir kişiye verilecek para. 55 eyvallah 55 milyon lira yani eski parayla 55 trilyon milyar değil eski parayla 55 trilyon 55 milyon evet ee, bir kişiye ee, ama gözünüzde o kadar büyütmeyin ee, toplam diğer ikramiyelerle 290 milyon dağıtılacak ama ek bilet basılmazsa, geçen seneki kadar basılmış olsa toplam 500 milyon lira biletten gelir var. Yani kim kazanıyor? Devlet kazanıyor. İmamlara afiyet olsun. Diyanet kadrosuna afiyet olsun. O paralar devletin kasasından onlara da tabi fazladan dağıtılmıyor da maaş diye veriliyor. Tabi milli piyango ne demek bilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir anlama gelmez. Millet din anlamına gelir. Milli de dini demektir. Millete İbrahim milleti İbrahim'e Hanife. İbrahim'in dini Hanifti. Tevhid diniydi. Çocukken öğretirlerdi. Hala öğretiyorlar mı bilmiyorum. Kimin milletindensin? İbrahim'in milletinden. Yani İbrahim'in dininden. Millet din demektir. Milli piyango da dini piyango, dini kumar demektir. Alay mı, hakaret mi, nasıl kabul ederseniz. Dinin tümüyle dışladığı, şeytan işi pislik dediği, içkiyle birlikte şeytan işi pislik dediği husus dini oluyor. Hani fahişe kadınlara hayat kadını dedikleri gibi. Evet. Eyvallah. Aslında çok yanlış bir ifadede sayılmaz. Devlet milli piyango diyorsa devletin dinine ait bir piyangodur. Yani Atatürk'ün dinine göre dini bir piyango kabul edilebilir. Yani o dinde meşrudur. Devletin de dini herhalde Kemalizm'den başka bir şey değildir. Rejimden bahsediyoruz. Evet. Dini piyango, milli Tabii biz milliyi neredelerde kullanmıyoruz. Milli takım, dini takım. Ee, efendim e, milli içki veya milli içki de diyorlar, değil mi? O, o daha e, ehven diyelim. Yani milli içki diyorlar, rakıya. dini içki, haşa. Evet, ee, evet. Yine milli gazete ona ben milli mi milsiz mi filan diyorum Evet, yani milli yani dini milliyet, milliyetçilik de dindarlık demek millet din demek milliyet gazetesi yani dindar bir gazete evet milliyetçilik dindarcılık gülünç değil mi? evet dinimizi bozanlar dilimizi bozmaz mı? zaten dille beraber din rahat bozuluyor. Din amaç, dil araçtır. Aracı bozarsanız amaca da ulaşamazsınız. Evet. Demin yarıda kaldı. Adam demişti, e, hocam yani bırak o ayakları büyük ikramiye sana çıksa almaz mısın? Dedim ki ben böyle büyük paralarla imtihan olmadım. 55 milyon bir yerde bulacağım, göreceğim, alacağım. Sonra vazgeçeceğim. Yapar mıyım? Denemedim kendimi. Bilmiyorum. Allah öyle büyük paralarla imtihan etmedi. Hani bekara karı boşamak kolaydır derler. Masa başından yapmam, almam, etmem, elimi bile sürmem Demek kolay, 55 milyon. Herkes hesap ediyor, şunu yaparım, bunu ederim. Ha biraz yardım de ederim, infak yarısını veririm. Ne olacak canım? Cami de yaptırırım, yarısıyla, çeyreğiyle bile yapılır zaten. Ee, eyvallah. Demesi kolay tabi. Ve öyle öyle net bir kumarı çocuklara filan çektirler, günahsız diye. Bismillahirrahmanirrahim. İçki içerken besmele çekmek neyse, kumar kağıdı seçerken de Bismillahirrahmanirrahim sevaba giriyor aklı sıra öyle olunca Allah yardım edecek Bismillah diyor ya kumara yardım edecek hala bitirmedim adamın dediğine verdiğim cevabı dedim ki ben öyle efelik yapmıyorum almam, etmem, yapmam diye daha kolayını yapıyorum. Piyango bileti almıyorum, bana da çıkmıyor. Dolayısıyla 55 milyon çıksa, çıksa diye böyle zor bir imtihanın altına girmem. Alsam çıksa kim bilir ne yaparım bilmem ki. Ama işin kolayı var. Zaten Rabbimiz de bunu emretmiyor mu bizde? Benzer ayeti söyleyelim. وَلَا تَكْرَبُوا sinaya yaklaşmayı. Yaklaşırsan e, bir anlık bir karar, bir saniye. Bir adım atmak. O kadardır. Önemli olan yaklaşmamaktır. Yani o yaklaşınca tekrar edeyim. Yapar mısın, yapmaz mısın? Yani bir şeytanın bir eli hafif ittiri verir. Bir anda bir karar veriverirsin. Artık geri adım atamazsın ondan sonra. Ama kolay olan nedir? Yaklaşmamaktır. Yaklaşmayınca öyle bir tehlikede olmaz. Piyango yanına bile yaklaşmazsın. Tiksinecen gelir, böyle nefret edersin. O adama selam bile vermezsin. Ya hemşerim milli piyango nerede satılıyor? Ya zaten adım başı her yerde satılıyor, sorulmaz da bilsen bile söylemezsin. Haramlara yardımcı olmak da haramdır tabii. Tam beş bin tane İstanbul'da piyango bayi varmış ve şeyde seyyar satılmalı satmalarına karşı çıkıyorlar. Basın toplantısı yapmış. Şey başkanları da var. E, piyango bayileri odası başkanı e, ve e, adım başı e, piyango bileti satıyor insanlar. E, tabii 40 milyon enayi varsa bunların sırtından geçinecek, açık gözlerde olacak. <gülüyor> tabii milleti kumarbaz yaptılar. Sadece piyango Değil ki altılı, yedili, sekizli neydi? Loto, toto, moto. Say babam say. daha. Ortada da başlıyor hocam. Eyvallah. Başlı maçlardan, ortalama çağında talebeler bu. Evet. Yani çıkarıyor 1 lirayı, atıyor tek mi çift mi, neyse yazı mı, tura mı. Evet. Gayet kolay. Tabi Bilgisayarlar yardımcı, çevre yardımcı, devlet yardımcı. <gülüyor> Şimdi ayrıldı. Daha önce Milli Piyango İdaresi'nin başkanının kim olduğunu biliyor musunuz? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlu. idi. İlahiyat mezunu. Evet. Tabii babasını bu noktada suçlamak doğru olmaz. Kendisi de belki Allah rızası için yapmıştır. Niyetin nereden bilelim filan diyenimiz çıkmaz herhalde. Haramlarda niyet aranmaz. Haramlar hangi niyetle olursa olsun haramdır. Helal olan, ibadet olan, sevap olan şeylerde niyet aranır. Yoksa bu içki içiyor. Bakalım hangi niyetle içiyor? Allah rızası için mi içiyor? Olur mu böyle bir şey? Evet. Ne diyorduk? Piyango ve kumar. Devletin bütçesinin önemli bir kesimi herhalde kumarlardan aldıkları vergilerledir. Kumar resmi oynanmazsa yasaktır. Resmi olursa devletin kanunları şemsiyesi altında olur. İşte piyango da bunlardan bir tanesi. Evet. Efendim bir de İsa'yı bıraktık. Noel Baba diye bir baba var. Nereden baba oluyorsa Yani biz annelerimizden şüphe etmeyiz. Öyle birisine baba filan demeyiz. Evet. Nereden babamız oluyor? Bir papazmış. Antalyalıymış efendim hem de. hem şehrimizmiş filan. Antalya'nın demre şeyinde heykelini yaptılar. Evet. Papazlara sahip çıkarız. Hocaların da karikatürünü yaparız. Herhangi bir filmde, dizide bir imam yoktur. Varsa alay edilmesi içindir. Hakaret edilmek içindir. Kötü pozisyondadır. Ama batılılar papazlarını hep olumlu olarak gösterirler. Ve yüzlerce Noel filmleri vardır. Ee, hep olumlu şekilde gösteren tabi. Evet. Ee, yani adı Sen Nikolas, papazın adı. Yaşamış mı, yaşamamış mı belli değil. İşte pancar gibi kırmızı suratlı, işte, işte kadın rengi olan kırmızı cübbesi vesairesi olan e, Külahlı-mülahlı bir papaz. Evet. Tabii vitrinleri bu adamın heykelleri süslüyor demeyelim, pisliyor diyelim. Evet. Müslümanların ticaretlerinde, Müslüman kabul edilen insanların dükkanlarında, vitrinlerinde Zaten mankendi, heykeldi ne kadar caizdir ayrı. Bir de papazın heykeli. Evet Müslüman mısın? Demek lazım o adamlara. Yani Müslümansan bu hal ne? Hani meşhur fıkra vardır. Kilisenin birine bir kuş girmiş. İsa heykelinin tepesine konmuş. Ve işini de yapmış oraya. Ee, papaz gelmiş. Be kuş demiş. Müslüman desem kilisede ne işin var? Müslümansın desem. Hristiyan desem e, hey İsa heykelinin üzerine niye pisledim? Evet. Ne diyeyim ben sana? Evet. Aynı, hadi o kuş neyse. Ee, bizim Kuş beyinlere ne demek gerekiyor? Evet. Hiçbir Avrupalı bir imamın resmini, heykelini herhangi bir yere asmaz. İmamla, hocayla alakalı bir kutsallık kabul etmez. Peygamberimizin doğumunu en küçük çapta benimsemez, kutlamaz, değerlendirmez. Tam tersi karikatürler vesaireler, Malum Danimarka ve Fransa hatırınıza geldi. Bizse baş tacı ediniriz. Ve bu her şeyden önce Hz. İsa'ya hakarettir. Onun yoluna hakarettir. İsa aleyhisselamı seven insan böylesine kendi adının put perestlikle isyanla haramlarla kumarlarla kirletilmesine rıza göstermez. İsa Aleyhisselam'a hakarettir. Ve insanlık nereye doğru gidiyor tabii? Burada bazı ayetleri şimdi gündeme getirebiliriz. Velen ter ankel yahudu vel nesara hatta tette milletehum innehudallahi hu elhuda senden Hristiyan ve Yahudiler asla razı olmazlar ta ki onların milletine millet ne demekti dinine onların dinine tabi olmadığın müddetçe sen onların dinine girmediğin müddetçe Hristiyan ve Yahudiler senden asla hoşnut olmazlar sen hoşnut olmaz sen Pardon sen onların dinine tabi olma. Senin tabi oldukların onların dinine tabi oluyorsa sen de tabi olmuş oluyorsun. Dost ve müttefik kabul eden ne sen tabi oluyorsan ister istemez şoför nereye gidiyorsa sen de o arabanın içindeysen sen de oraya gidiyorsun demektir. Aynı arabanın içindeyiz başka rejimin hatta hükümetin hiçbir vebali günahı hatası suçu olmasa Avrupa neyine Or Avrupa Birliği'ne girmek istemez. Yeter de artar. Yani Kur'an'ın dost olmayın, dost edinmeyin. Eğer dost olursanız siz de onlardan olursunuz dedikleri. Evet. İşte söz gelimi demin ki okuduğum ayet Bakara 120. ayetti. Maide suresi 51. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. İçinizden onları dost kabul edenler onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez. Kim oluyor zalim? Onları dost kabul eden. Aynı zamanda dost edinirse o da onlardan oluyor. Yani Hristiyan ise Hristiyanları dost pardon Hristiyanları dost ediniyorsa Hristiyan oluyor. O münafıklar ki Müminleri bırakarak kafirleri dost edinirler. İzzeti, şerefi onların yanında mı arıyorlar? Muhakkak ki bütün izzet Allah'ın yanındadır. وَيَبْتَوُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ lillahi جَمِيعًا Ey iman edenler! Kafirlere uyarsanız sizi eski dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün kaybedersiniz. Ali İmran 149 Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi çevirip kafirler haline getirirler. Ali İmran 100. bolat tutul kafirin ve cahitun bihi cihaden kebira kafirlere itaat etme kafirlere kuranla en büyük cihadı gerçekleştir büyük cihatla cihad et kuranla büyük cihat kuranla yapılan cihattır ve kafirlere karşı yapılan cihattır o nefse ait şey uydurmadır tömeyle ve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 Peygamberlerin izinden gitseydim. Falancayı Kur'an öyle diyor. Flanen falanı dost edinmeseydim. onu siz dolduracaksınız. Bulunduğunuz zaman ve yerdeki şahıslar dolduracak. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz liderlerimize reislerimize büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi Allah'ın yolundan saptırdılar derler ve ilave ederler Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ahzab suresi 66 ile 68. ayetler. Evet. Dolayısıyla burnumuzun leşten, leş kokusundan kurtulması için e, ne yaptığımızı, hangi yolda gittiğimizi iyi bilmemiz lazım. E, artık piyangolar vesaireler Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya filan benzetilmiyor. Kim diyor Müslüman mahallesi diye? Öyle bir mahalle mi kaldı? E, eskiden halk bazen derlerdi. Müslüman ülkesi, İslam ülkesi filan diye. Suçtur zaten Türkiye'ye İslam ülkesi demek. Devletin müesseselerini devletin kendisini en küçük şekilde dine ne yapmaya dine uyarlamaya kalkmak, dinle bağlantı kurmak Anayasal suç işlemektir. Evet. Televizyonların günler öncesinden özel televizyon programları hazırladıklarını, yılbaşı programları hazırladıklarını filan, tabi bunun halka yayılmasında çok ciddi rol oynadıklarını unutmamak lazım. Devlet başka zaman halkına, Müslümanlara ne kadar yardım ederler eder bilmem de yılbaşı günü sarhoşlara yardım eder. Belediyeler devlet imkanları seferberdir. Sarhoş şoförler sarhoş musunuz? Hemen falan numarayı çevirin devlet size şoför göndersin. Efendim başka bir sürü imkanlar yılbaşında nedir? hizmetlere amadedir. Devlet yani sarhoşlara, yılbaşı kutlayanlara yardımcı olmayacak da ya kime yardımcı olacak? Evet. Yani onların devleti gibi seferber eder kendini. Bir sürü imkanları kullanırlar. Polisin de da şunun da bunun da izinleri kaldırılır tabi. Evet. Ve o gün aman ha trafiğe falan çıkmaya kalkmayın ya daha doğrusu o gece. Ee, yani hangi sarhoşun nasıl bir araba kullanacağını e, düşünebilirsiniz veya düşünemeyebilirsiniz. Evet. Ee, hatırlayın üç tane ağaç kesildi diye neredeyse devrim yapacaktı bazıları, Taksim'deki ağaçları, tabi bahaneydi vesaireydi. Ee, binlerce, on binlerce çam ne yapılıyor? Kesiliyor yılbaşında. Ee, ne olacaksa o çamlar, çam deviriyor millet yani. yani ne olacaksası daha önce e, yılbaşı diye bir e, Paganların yani putperestlerin bir e, kutlama törenleri varmış. İşte ağaçlarla e, kutlarlarmış. Ağaçlara tapıyorlar. Yani öyle deyin. E, onlardan gelmiş Hristiyanlara. Onlardan da Müslümanım diyenlere. Evet. E, hayvancılar vardı. İnsancılıktan terfi eden işte Kurban Bayramı'nda şu kadar kan dökülüyor, barbarlık filan diyenler. E, o kadar hindi kesilecek şimdi, hiç kimsenin sesi çıkmayacak. Niye bu hindiler kesiliyor denilmeyecek. Evet. Türkiye'nin batı dillerinde telaffuzuyla, hindi telaffuzu aynı bilmem bilirsiniz. Bilmem e, Türkiye diye yazılan kelime Türkiye batı dilinde hindi demek aynı zamanda yani Türkiye'ye hindi diyorlar Batılar. arasındaki fark biri küçük harfle yazılıyor biri büyük harfle yazılıyor yani büyük harf hindiyiz evet farkımız o kadar tabi söylerken dille söyleniliyorsa o fark da kalkıyor aradan. Evet. Müslüman çocuklarımız e, peygamberlerini tanımıyorlar. Peygamberle ilgili günleri o kadar önemsemiyorlar. Ama yılbaşını bilmeyen kimse yok tabi. Bunlar biraz rejimle alakalı. E, rejimin gölgesi düşüyor. Okullarda öyle. Bilmiyorum okullarda süsleme vesaire kutlamalar var mı? İlkokullarda filan bilmiyorum. Evet. Noel babakılığına girenler. Evet. Kafirler bizim hiçbir günümüzü kutlamazlar. Biz onlarınkini hem de onlardan daha beter şekilde kutlamaya çalışırız. Arkadaşlar taklit şahsiyetsizliktir. Hele kafirleri taklit etmek ne kadar din yönüyle de insani özellik yönüyle de şahsiyetsizliktir. Hani Allah Resulü meşhur Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste hepiniz bilirsiniz. Bir gün gelecek kafirleri adım adım Iı, taklit edeceksiniz. Hatta onlar keler deliğine girseler, siz de girmeye kalkacaksınız. Yani ne tür akılsız, mantıksız iş yapsalar, tuhaf, ayıp olan şey yapsalar, siz de yapacaksınız. Ya Resulallah, Hristiyan ve Yahudiler mi? O taklit edeceğimiz insanlar. Ya kim olacak? Diyor. Ya kim olacak? Keler deliğine girmek, işte onlar gibi maskaralaşmak, modalarına uymak, onlar gibi yılbaşı vesaire. Keler, bu kertenkele cinsinden sürüngen hayvan, kertenkeleye derler genellikle. Evet. <gülüyor> dolayısıyla böyle günlerdeyiz işte hangi deliğe gireceğimizi bilmiyoruz. Batıllılar girsin bakalım biz de gireriz o deliğe. Evet. Aslında son sözler olarak Müslümanların geleneğinde böyle günleri kutlamak yoktur ama bir Ocak mübarek bir gündür. İslam tarihinde eğer kutlayacaksa insanlar Mekke'nin fethi günü olarak kabul edilir. Bir ocak. Kesin değildir ama çoğu rivayetler Mekke'nin bir ocakta fethedildiğini söyler. Mekke fethi gibi bir Kur'an'ın iki ayrı surede beyan ettiği bir fetih suresi, bir nasır suresi, izaca'e diye başlayan sure de bahsedilen ee, şehirlerin anası e, Mescid-i Haram'ın bulunduğu e, belde e, beldetün tayyibetün denilen güzel belde e, oranın fethi e, onu kutlasın kutlayacaklar tabi yeniden Mekke'yi fethetmek üzere yaşadığımız şehirler ile Mekke arasındaki mukayeseleri yapmak üzere Mekke'leri değerlendirelim alternatif eğer kutlama durumu olacaksa onu yapalım yılbaşını kutlamak günah mıdır? niye günah olsun canım? niye günah olsun? yani nafile namaz kılacaksın tövbe edeceksin yeni bir yıla girdiğin için muhasebe yapacaksın niye günah olsun? Yani o gün aman ha namaz kılmayın, teheccüde kalkmayın, dua etmeyin, tövbe etmeyin mi diyeceğiz? Niye kutlamayalım? Yani yeni bir yıl daha gelmiş Allah'a şükretmek, bir sene daha yaşamışız, onun muhasebesini yapmak, niye günah olsun ki? Müslümanca kutla, her günü kutla. Deliye her gün bayram derler. Yok canım sende. Bayram Allah'a yaklaşan, yaklaştıran günlerdir. Niye deliye her gün bayram olsun? Allah'a yaklaştığımız her gün bayramsa, her gün yaklaşalım Allah'a. Her günü Müslümanca değerlendirelim, kutlayalım. Allah'a ibadet edilmeyecek, şükredilmeyecek, tövbe edilmeyecek, gün olur mu Başkalarının isyan ettiği günde daha fazla gözyaşı dökelim, tövbe edelim. Başkalarının günahına da biz ağlayalım yapabiliyorsak. Helak etmesin Allah bizi içimizdeki beyinsizler yüzünden. E tehlikun bima faale sufa u minna. İçimizden bazı beyinsizler yüzünden bizi helak mı edersin Allah'ım diyordu Musa aleyhisselam. Bizim kendimize ait de bir yıl başımız var. Kafirlerin hiç bilmediği, önemsemedi. Bizim de bir Muharremimiz var. Evet. Hicri yılbaşı, hicri yıl. Tabi onu böyle tantanayla ile isyanla kutlanmadığı için insanlar bilmiyor. Yani o takvimi en azından benimsememiz hem Müslüman ecdadın yolunu takip etmektir hem de batı tarzı yılbaşı yıl sonu gibi problemlerden daha uzaklaşmaktır.